Peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah'ın Habibidir. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَى اِنْ هُوَى اِلَّا Boşuna konuşmaz, söyledikleri Allah'ın vahvidir, ilhamıdır diye Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Onun için sohbetlerimizde temel konu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeritlerini okuyoruz ki hem en doğru sözleri konuşmuş olalım hem de dinimizi öğrenmiş olalım. Çünkü Peygamber Efendimiz bize dinimizi öğretmek için gönderilmiş bir muallim-i alâdır, en yüksek mürebbidir, muallimdir bu maksatla yanımızda gezdirdiğimiz hadis kitaplarından Ramuzül Ehadis isimli kitabın bir sayfasını yolda gelirken kur'a olarak çektik. Çıkmış olan sayfadan birinci hadis-i şeriften itibaren aşağıya kadar dokuz hadis-i şerif var. İnşallah hepsini tamamlarız Allah'ın izniyle. Birinci hadisi şerifi okumaya başlıyoruz. Narukub hazi hilleti Yürek du, yürek du benim cüzün min sebile cüz en minlar cehennem. Kıyıda yarasur Allah, inkânetle kâfiye, galife inna sud dilat, aleyha bitis atim ve siddiine cüz'en en misli harriha. Bu hadisi şerif, Ebu Hureyre isimli çok hadis rivayet eden efendimizin hadis-i şeriflerini dinlemeye, yazmaya, ezberlemeye çok özel gayret göstermiş olan meraklı bir sahabinin hatta peygamber Efendimizin mescidinde yatıp kalkan ashab-ı suhbeden olan efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Asabın birçok ferdi kendi işleri için hurma bahçelerine çarşıya pazara gittiği halde o Resulullah Efendimiz'in yanından ayrılmamış hadis-i şerifleri çok duymuş, dinlemiş ve etmiştir En çok hadis rivayet eden sahabe arasındadır. Onun rivayet ettiği bu hadis-i şerif de meşhur hadis kitapları olan efendim Buhari'de Müslim'de, Tirmizi'de ve Ahmet i̇bn Hanbel'de ve İmam Malik'te vardır bu hadis-i şerif. Yani biliyorsunuz İmam Buhari ile Müslim hadis ilminde en yüksek efendim itibara mazhar olmuş olan kitapları yazmış kişilerdir. Tirmizi de Hakeza, altı meşhur hadis kitabından birisinin efendim müellifidir. Ahmedib de Hanbel ise biliyorsunuz Hanbeli mezhebinin imamıdır, önderidir. Malik Hazretleri de Maliki mezhebinin önderidir. Demek ki iki mezhep imamının önderinin, kurucusunun iki meşhur, en meşhur, en yüksek seviyeli hadis aliminin, bir de İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif okumuş oluyoruz. Bunlar önemli. Çünkü büyüklerimiz, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şeriflerin e, rivayetinin hangi yollardan geldiğini çok sıkı şekilde takip etmiş, çok iyi efendim ertelemiş, sağlamlaştırmışlardır. Önemli bir husustur bu. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Narukum <gülüyor> hazi. Şu sizin ateşiniz var ya, elleti <gülüyor> edu beni alem. İnsan olunun bu tutuşturup yaktığı ateş. Şu dünyada kullandığımız ateş var ya, cüz'ü minseb ile cüz'en minnâre cehennem. Cehennemin 70 cehennemin ateşinin 70 cüzünden yani 70 bölüğünden bir bölüktür. Yani 70 kere daha hafiftir. Yani cehennem ateşi bundan 70 misli daha şiddetli bir ateştir. Kıyle Ya Resulullah inkar ettik kafiye. Dediler ki sahabe-i kiram yani cehennem ateşi şu bizim bildiğimiz dünyadaki ateş gibi olsaydı bile yeterdi. Harun Harun yandığı zaman Sobadaki ateşi düşünün. Efendim, cayır cayır fırınların içini düşünün. E, o bile olsaydı kafiydi. Kâfe innaha fuddirat aleha Bitis tis'atin ve sittine güzel. Hayır. Evet, kafiydi belki ama cehennemin ateşi bundan 69 misli daha fazlalaştırılmıştır. Kulluhu misli harriha bu 69 katı her birisi bu dünyadaki ateşin misli gibidir diye Efendimiz bildiriyor. Biliyorsunuz e, görünmesin. Sürüt şerit tamamen. Yani gözüme çağırmasın. Biliyorsunuz cehennem ateşi allah Teala Hazretleri aziz ve olduğu için Kafir, müşrik kullar ile günahkar kulları cezalandırmak üzere cehennemi yaratmıştır. Mükafatlandırmak üzere cenneti yaratmıştır. Yine bir hadis-i şerifte bildirildiği üzere allah Teala Hazretleri cenneti yarattığı zaman Cebrail aleyhisselama emir buyurmuş ki, Ya Cebrail, cenneti yarattım. Git cenneti bir gör bakalım. Cebrail aleyhisselam cenneti görüp geldiği zaman nasıl buldun cenneti ey Cebrail dediği zaman Allahu Teala Hazretleri demiş ki Ya Rabbi o kadar güzel yaratmışsın ki cenneti. O kadar nimetler var. Gözlerin görmediği kulaklarını işitmediği, kimsenin aklına hayaline gelmeyen öyle güzellikler, öyle lezzetler öyle zevkler, öyle tatlı şeyler o kadar hoş şeyler var ki cennetin adını duyan, methini duyan, vasfını duyan insanlar buraya gelmek için, cenneti elde etmek için her türlü fedakarlığı göze alırlar. Her şeyi yaparlar, her çareye başvururlar, cennete girmek için çalışırlar. Çünkü çok güzel bir duyan, burayı efendim, görmeye buraya girmeye çok gayret eder ve gelir. Onun üzerine Allahü Teala Hazretleri emir buyurmuş, cennetin etrafı ve yolu insanın hoşlanmayacağı şeylerle çepeçevre kuşatılmış, cennet onların arkasında bırakılmış. İnsanın hoşuna gitmeyen şeyler nedir? Yorgunluklardır, sıkıntılardır, üzüntülerdir, korkulardır, Efendim, hoşlanmaz insan. Korktuğu şeyin yanına yanaşmaz. Sevmediği şeyin yanına yanaşmaz. İşte öyle şeyler. Ne gibi mesela? Efendim, e, mesela ibadetler. Namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun, sıkıntılı çalışmalardır. Yani hacca gitmek için insan büyük paralar ayırıyor, büyük zahmetlere giriyor. Haçta da çok kalabalık olduğu için itiş-kakış, sıkıntı-izdiham oluyor. Hatta bazen efendim ezilenler, ölenler oluyor. Ezekat vermek insanın kazandığı paradan ayırıp da böyle bir kırkta birini vermesi herkes yapamıyor yani para vermek biraz fedakarlık istiyor kolay değil oruç tutmak Ramazan'da herkese kolay gelmiyor sabahlar akşama kadar aç kalmak efendim zor geliyor sonra Allah yolunda kendisini ailesini yurdunu milletini korumak için savaşmak gerekebiliyor bu da tatlı hoş bir şey değil çünkü korku var efendim, yaralanmak tehlikesi var, ölmek ihtimali var. Yani böyle hoş olmayan şeyler. Ama aklın düşündüğümüz zaman yapılması gereken güzel şeyler belki ama hoş değil. Cennetin etrafını ve önünü, yolunu böyle hoşa gitmeyecek şeylerle Allahu Teala Hazretleri çevrelemiş. Ya Cebrail, cennete bir daha git, bak bakalım. Çevresi nasıl, kendisi nasıl? Cebrail geldiği zaman ikinci görüşünden sonra demiş ki, Ya Rabbi, eyvah şimdi bu böyle nefse hoş gelmeyecek şeylerden dolayı herkes hoşlanmadığı şeye yanaşmak istemediğinden buraya gelemeyecek. Sanırım ki hiç kimse cennete gelemez. Çünkü o hoşa gitmeyecek şeyleri kaç kişi göze alabilir? Onun üzerine cehennemi yaratmış. Cehennemi görmesini istemiş Cebrail aleyhisselamın. O da gitmiş bakmış ki cehennem müthiş bir yer. Alevler, efendim, çeşit çeşit şeyler, korkunç şeyler, katranlar kaynıyor, zakkumlar, efendim, vesaire, tariflere sığmayacak kadar korkunç yer. Siyah dumanlar, vesaire, efendim, gelmiş, Nasıl buldun cehennemi ya Cebrail diye sorunca, Allahu Teala Hazretleri, Ya Rabbi, en kötü yer, tasavvur edilebilecek yerlerin en kötüsü. İnsanlar bunu duyarsa, hiç günah işlemezler. Bunun korkusundan tir tir hiç günah işlemezler, buraya asla düşmezler. Yani buraya gelmemek isterler, gelmemek için de tedbir alırlar, ihtiyat ederler, cehenneme düşmezler. Onun üzerine Allahü Teala Teala tekrar emir buyurmuş. Cehennemin etrafı da nefse tatlı gelecek şeylerle donatılmış yolu. Efendim, cazibedar, lezzetli şeylerle donatılmış. Ee, Cebrail aleyhisselama, ya Cebrail, bir daha cehennemi ve çevresini gör diye emir buyurunca gitmiş gelmiş. Eyvah ya Rabbi! Yani o cazibeli, o zevkli, o keyifli şeyler dolayısıyla herkes o şeyleri Alayım, yapayım derken korkarım ki herkes cehenneme düşer diye buyurmuş. Sahih hadis-i şeriflerde böylece bildiriliyor ki, Hufvetil <hufetül>, cennetü bilmekâri ve hüf, hüffetil nâr e, bir şehevat veya bir müştehiyat. Şimdi bu bir gerçektir tabii anlatılan şey insanın cenneti kazanması için görev yapması gerekiyor, fedakarlık yapması gerekiyor, Allah'ın emirlerini <gülüyor> yapması gerekiyor. Bu da herkesin hoşuna gitmiyor. Cehenneme giden şeyde de şeytanın çağırdığı şeyler de hep zevkli, keyifli, şehvetli, istekli, arzulu şeyler ama onlar da insanı sonuç itibariyle cehenneme düşürebiliyor. Efendim, mesela zevkli, keyifli nedir? Efendim Tembellik tembellik yapıp başkasının parasıyla, puluyla, beleşten, bedavadan efendim haksız kazançla geçinmek. Birçok insan bunu yapıyor. Rüşvet alıyor, hırsızlık yapıyor, gasp ediyor, zulmediyor. Parayı çalışarak, alın teriyle kazanmıyor da böyle zalim yollarla alıyor. Efendim içki var. Efendim zevkle, keyifle işiyorlar, para vererek şey yaparak meyhanelerde vesairelerde. Efendim kumar var, heyecanlı bir oyun diye adam her şeyini koyuyor ortaya, efendim kumar oynuyor, efendim, daha başka böyle çeşitli şeyler var. Şimdi, akıllı olan bir insan, yani hakim olan, bilge olan, filozof olan, düşünen bir insan, yaptığı bir işin önünde düşünür, aklını kullanır teşekkür eder. Ben bu işi yapayım mı yapmayayım mı diye düşünür. İşin yapılması sonucu güzel olacaksa dır. Yani sonuçta güzel bir efendim, kazanç elde edecekse o iş yapılır. Ama sonuç felaket olacaksa o işten kaçınır akıllı bir insan. Kendisini tutar. Mesela kavga edecek sonuç ya karakolda ya ya hapishanede ya hastanede ya Efendim, kabirde bitecek. Kav Kavgaya yanaşmaz. Mesela. Yani. Aklını kullanır. Şimdi Allah, insanoğluna cehennemden korunmak ve cenneti bulmak, cenneti kazanmak için akıl diye bir nimet verdir. Ve yarattığım şeylerin içinde akıldan daha kıymetli bir şey yaratmadım buyuruyor. Hadis-i Allah Teala Hazretleri. O halde insan, aklını kullanarak, bilge bir insan olarak yani hakim bir insan olarak, yani yaptığı her işi yerli yerinde yapan, düşünceli, efendim, tedbirli bir insan olarak aklını kullanması lazım. Mesela aslında çoğumuz aklımızı kullanıyoruz. Sabahleyin erken kalkmak zor gelse de, çalışmak bizi terletse de erken kalkıyoruz. Zahmetlere katlanıyoruz, iş yerlerine gidiyoruz, terli terleri işleri yap yapıyoruz. Ama maaşımızı alıyoruz, yemeğimizi alıyoruz, yaşıyoruz, yani geçiniyoruz. Bu geçinmek için o sıkıntıları göze alıyoruz. Bu bir şeydir. Fedakarlıktır. Bir akıl, akıl kullanmaktır. Boşver gitme. Yatakta yat. İyi güzel yatakta yatmak güzel ama akşam çoluk çocuk çocuk ne yiyecek? Hadi bir iki gün yiyecek bulsak. Para bittikten sonra neyle geçineceğiz? Akıl neyi gerektiriyor? Çalışmayı gerektiriyor. Yapıyoruz. Öğrenci efendim bir tarafta top oynamak, sinemaya gitmek var. Ama bir tarafta da derslerini çalışırsa sınıfı geçmek, başarmak var. O zahmete katlanıyor. Demek ki insanlar Zaten dünya hayatında da zahmetli bazı işleri yapıyorlar, keyifli bazı işleri de canları istese bile yapmıyorlar. yapıyor Şimdi bunu yapmamam lazım. yapmıyor. Tabii bunu daha iyi bir şekilde kullanıp insanın cenneti kullanması lazım, kazanması lazım, aklını iyi kullanıp cehenneme düşmeyecek şekilde kendisini kullanması lazım. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki iyi Müslüman olmak için akıllı olmak lazım. Yani şey akıl üzerinedir. Başarı akıl ile kazandır. Aklı olmayan her türlü hatayı işler. Ve akıllı olan insan, cenneti kazanacak tedbirleri alan insandır. Çünkü ebedi saadet kazanıyor. Akılsız olan insan da kendisini cehennemden koruyamayan insandır. Çünkü ebedi hüsrana gidiyor da tedbir almıyor. Bir insanın aklı aslında cennete gidecek işleri yapmasıyla ölçülür. Cennete gidecek işleri yapıyorsa akıllıdır. Cennete, cehenneme gidecek işleri yapıyorsa akıllı değildir. Ama üç tane fakülte bitirmiş. Şu kadar yüksek mevki var, bu kadar parası var, pulu var. Hayır, o adamın aklı yok. Çünkü aklı olsaydı cehenneme düşecek işlerden kendisini çekerdi. Sonunda cehennem var, oraya gitmemeye çalışırdı. Cehennemin çok şiddetli, dayanılmaz bir azap yeri olduğu bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Yani bir tanesi de olsa bu dünyadaki ateş gibi ateşle olsa cehennem, Gene insanı azaplandırmak, yakmak ve feryat ettirmek için efendim bin pişman etmek için yaptığı günahlara yeterliydi ama bunun 70 kat, 69 kat daha fazlası olması azabının şiddetliğini şiddetini gösteriyor. Allah Teala Hazretleri cümlemizi cehennemine düşmeyen, cennetine giren, rızasına eren, sevdiği kullardan eylesin. İlk hadis-i şerif bu çıktı. Tabi asıl şey hayatta bütün bütün dikkat edeceğimiz iş budur. Cenneti kazanmak, cehenneme düşmemek. Aslında büyüklerimiz demişlerdir ki, cennette Allah'ın rızası kazanılınca elde edildiği için, ilahi ente maksudi ve rızahya maturdi. Ya Rabbi benim amacım sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. En akıllıca iş, her yaptığı işi Allah'ın rızasına uygun yapmaktır. Kolay bir şey. Yani aklımızı kullanacağız. Her yaptığımız işi Allah'ın rızasına uygun olarak yapacağız. Sözümüzü Allah'ın rızasına uygun söyleyeceğiz. Davranışımızı Allah'ın rızasına uygun yönde seçeceğiz. Tercihimizi Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağız. Basit bir şey. Yani Müslümanlık bir bakıma çok kolay bir şey. Her işte Allah'ın rızasını düşünmek. İkinci hadis-i şerifi Neca evvelu hazihil ümme bil yakını ve züht ve yahriku akhiru hadhihi umme bil buhli vel emel rivaho e, <Gülüyor> Peygamber Efendimiz Hatibi Bağdadi ve İbdi Ebi Dünyanı rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki, bu ümmetin evveli yakın ve zühd ile necat bulacak, kurtulacak ve bu ümmetin ahiri de cimrilik ve tuğli emelle helak olacaktır. Biliyorsunuz, ümmet kelimesinin pek çok manaları var, yaygın olan manası bir grup İnsan topluluğu demek. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Yani peygamber efendimizin peygamber olmasından sonra dünyada yaşayan insanlar hepsi ahir zaman ümmetidir. Ahir zaman peygamberinin ümmetidir. Amerikalılar, Almanlar, İsveçler, efendim, Yahudiler, Yunanlılar, Ermeniler, Efendim, Brezilyalılar, Güney Afrikalılar, Avustralyalılar, Efendim Filipinliler, Polinezyalılar. Her yerin insanı, Peygamber Efendimizin peygamberliği, peygamberliği başladıktan sonra, Kıyamete kadar olan zamanda yaşayan insan, yaşayacak insanların hepsi Peygamber Efendimizin ümmetidir. Bu ümmet iki bölüktür, iki gruptur. Bir ümmeti davet İki, ümmeti icabet. Ümmeti davet demek, yani Peygamber Efendimiz'in kendilerini Müslüman olmaya davet etmiş olduğu, muhatap almış olduğu Peygamber Efendimiz'in davetine muhatap olan insanlar. Eğer Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul ederse, Kur'an-ı Kerim'e inanırsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, bunlar davete icabet etmiş olur, daveti icabet olurlar. Yani Peygamber Efendim ümmeti icabet olurlar. Yani Peygamber Efendimiz'in peygamberliği devresinde gelmiş, Peygamber Efendimiz'e inanmış, icabet etmiş, icabet etmek yapılan bir daveti kabul edip gelmek demek. Davete gelmiş, ötekiler gelmemiş. Gelmemiş ama belki gelebilir. Daha ölünceye kadar vakit var. Yani bilmiyoruz ki Amerika'da mesela bir senatör sanat, Müslüman olmuş. Fransa'da bir filozof, bir hakim Müslüman olmuş. Japonya'da bir alim Müslüman olmuş. Çin'de 200 milyon Müslüman olduğunu duymuş muydun? Rakamı tekrar tekrar sordum. Çin'den gelen bir arkadaşa. O kendisi söyledi. Çin'de Çin kökenli 200 milyon Müslüman var. Yani Uygurluğu filan mı dedik biz? Türk kökenli mi? Hayır. Çin ırkından 200 milyon Müslüman var. Çünkü Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Böylece Müslüman'ı da en çok ülkesi Müslüman'ı en çok olan ülke sıfatında kazanmış oluyor. Her ne kadar Endonezya'da filan de 200 milyon kadar varsa da Müslüman yani Çin bu kadar rakamı bilmiyordum ben. Çin'den gelen bir arkadaş bana Ramazan'da şeyde Kur Kurban Bayramı'ndan önce Danimarka'da beni ziyaret etti. Çin'in bir şehrinde okul açmışlar. Orada çalıştırıyorlarmış okulu. Onlar söyledi. 200 milyon Müslüman. Demek ki Çin'deki bir insan da bakarsınız oradakilerin çalışmasıyla Müslüman olur. Bakarsınız İsveç'teki bir insan da Müslüman olur. Ümmeti davettir. ...icabet ederse ümmete icabet olur. İcabet etmezse, peygamber efendimizi kabul etmezse o zaman Efendim Allah'ın gönderdiği ahir zaman peygamberine inanmamış olur, sorumlu olur. Ama demek ki bizim ümmetimiz peygamber efendimizin peygamber olduğu yıldan itibaren, 620 yılından itibaren yaşayan insanlar ümmeti Muhammed'dir... Peygamberliğini kabul etmişse Müslüman olmuştur. Kabul etmemişse maalesef efendim, vazifesini yapmamış demektir. Fakat e, biz sadece davet edenleri düşünsek bile davete, davete icabet edenleri yani eşhedü en la ilahe illallah deyip Müslüman olanları düşünsek bile e, bunlar da dünyada bir hayli şu anda kalabalıktır. Elhamdülillah dünyada bir buçuk milyar kadar Müslüman var. Veyahut bir küsür milyar kadar Müslüman var. Dünyanın en kalabalık efendim, inanç grubu durumunda bulunuyoruz. Elhamdülillah. Şimdi bu ümmet, yani işte Peygamber Efendimiz'in peygamberliğe başladığı zamandan şu ana kadar ve kıyamete kadar. Bu ümmetin Evveli. Evveli kimdir? Peygamber Efendimiz'in ashabıdır. Onun zamanında Müslüman olmuş insanlardır. Ondan sonra onlar en şereflisidir bu ümmetin. Efendimiz bir hadisi şerifte böyle e, sınıflandırmış. Efendim En şereflisi Peygamber Efendimiz'i gören insanlardır. Peygamber Efendimiz'i gören insanlara ashab veya sahabe denilir. Bir tane olursa sahabi denir. Efendim kadın olursa sahabiye denilir. Efendim Onlar ümmetin en yüksekleridir. Sahabenin en yükseği de efendim dört halifedir. Şey sırasıyla ilave sırasına göredir faziletleri. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Ridvanullahi, Mecmain. Ondan sonra aşere-i mübeşşeredir. Ondan sonra altı kişi daha var, bunlar cennetle müjdetlenmişlerdir. Ondan sonra Bedir Harbi'ne katılanlardır. Onların methi hakkında çok hadis-i şerifler var. Böylece sıralanır, gider. Ama ashab birinci derece. Ondan sonra tabi'in gelir, ashabdan sonraki nesil. Yani ashabı görmüş ama Resulullah'ı görememiş, Resulullah'a yetişememiş nesil. Ondan sonra tebe-i tabi'in denilen, yani... Tâbiîni görebilmiş insanlar gelir. hayr yani, Hayrul Kuruni, Karni, En hayırlı devre benim devremdir. Sümmellezîne ye'lûnehum Sümmellezîne ye'lûnehum Sonra ondan sonraki nesil, sonra ondan sonraki nesil diye bu sıralamayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Şimdi bu ümmetin evveli ashabdır, tâbiîndir, tebe-i allah alem ilk devirlerin insanlardır. Bunlar kurtulacak. Necaa Evveli hazir üme. Bunlar kurtulacak. Yani nereden kurtulacak? Cehenneme düşmekten azap görmekten kurtulacak. Cennete girecek, bahtiyar olacak. Neyle kurtulacak bunlar? Bil yakıyını ve zühdü. İki güzel haslet, iki güzel sıfat ile bunlar cennetlik olacaklar, cehennemden kurtulacaklar. Birisi yakıyın. Yakıyın Türkçe'deki uzak olmayan, yakın olan, yakın kelimesine benziyor ama. Karıştırmamak lazım. Türkçedeki yakın uzak olmayan demektir. Onun Arapçadaki karşılığı kariptir. Yakın. Efendim bu yakın i ile uzun i iledir. Yakın. Bu şeksiz, şüphesiz inanç demek. Pürüzsüz, safi inanç demek. Yakın sahibi insanlara mukinin derler. İkan. Yakîn sahibi. Bakara suresinin başındaki e, ilk ayetlerde geçiyor ve bil ahiret üm yuqinun onlar ahirete öyle şeksiz şüphesiz inanırlar diye geçiyor. Yakîn sahibi yani ben o adamın yakînen tanıyorum. Böyle bir tabir vardır. Yakından tanımak ne demek? Şeksiz şüphesiz tanıyorum demek. Yoksa benim o benim akrabam demek değil. Yakınımda demek değil. Yakınımda oturuyor demek değil. Aramızda karabet var demek değil. Yakından tanıyorum. Yani hiç tereddüdüm yok. O adam iyidir. Yakından tanıyorum. O adam iyi adamdır. Tereddüdüm yok. İnancımda bir pürüz yok demek. Onun hakkındaki kanaatimde bir eksiklik yok demek. Şimdi bu ümmetin evveli ...çok kuvvetli imanlı insanlardı. Sahabe-i kiram. Yıldızlar gibiydi her birisi. Efendim, çok mübarek insanlardı. İmanları çok kuvvetliydi. Ondan sonra da... ...o mübarek insanlar yetiştirip birkaç devre... ...sonra insanlar... ...dünyaya daldılar, günahlara... ...efendim, daha çok bulaştılar filan. Yakin ile kurtulacaklar. Yani... ...şeksiz, şüphesiz, pürüzsüz... ...safi, tertemiz... Sağlam imanları olduğu için cennete girecekler. Bir. İkincisi, bil yakini ve zühd. Zühd, dünyaya rağbet etmemek demek. Yani, ahireti hedef alıp, ahiretin makamlarını, derecelerini düşünüp, mükafatlarını düşünüp, dünyaya aldırmayan, Dünyayı sevmeyen demek, zühd sahibi insana zahit derler. Yani dünya gözünde değil, gönlünde değil, mühim değil dünya. Yeter ki ahireti iyi olsun. Ahiretini kazanmak için dünyayı verir, hayır yapar, sadaka yapar, menfaat gelecekse haramdan istemem der, gözü tok yani, ahireti düşünüyor. Amacı dünyalık değil. Onun için efendim ahireti düşündüğünden günahlara yanaşmıyor. Öyle para hırsına kapılıp da haramları, günahları işlemiyor. Efendim ahirette makamım iyi olsun, Allah beni sevsin, azaplandırmasın, cennetler soksun diye dünyanın haram olan, yasak olan taraflarına yanaşmıyor, iltifat etmiyor, onları sevmiyor, onları alacağım diye hırs beslemiyor. İşte zahit bu. O devrin insanları böyleydi. Hatta e, Amrübnül As radıyallahu anh Mısır'ı fethetmeye ordusuyla gittiği zaman şimdiki Kahire'nin göbeğinde olan Fustat şehriydi. Oradaki şehir. Fustat şehrinin surları vardı. Onu muasara etti. Kaledekiler kapıları kapattılar. Savunma durumuna geçtiler. Amrübnül As onlara haber gönderdi. Dedi ki siz yanlış bir şey yapıyorsunuz. Biz sizin daha önceden tanıdığınız, size gelmiş başka düşmanlar gibi değiliz. Benim ordumdaki insanların hepsi ölmeyi arzu ediyor. Şehit olmayı hedef edinmiş, ölsem de cennete girsem diye ölmeyi arzu eden insanlar. Ama sizden hepiniz yaşamayı arzu ediyorsunuz. Ne yapıp yapıp canımı kurtarırım, acaba nasıl daha çok yaşarım diye düşünüyorsunuz. Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizimle baş edemezsiniz. Teslim olun. Şartları konuşalım. Efendim, bize tabi olun diye haber göndermiş. O devrin insanları öyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları savaşa gönderdiği zaman efendim savaş savaştan geri dönmeyi ummazlardı. Döneriz de canımız gene kurtulur, daha yaşarız diye düşünmezlerdi. Şehit olmaya giderlerdi. Gidenler de, onların bir daha döneceğini beklemezler. Hatta şeyde yenildikleri zaman, e, en son neydi, Tebük Seferi'nde e, şu sancaktarlar vesaire vesaire filan şey yaptı, Peygamber Efendimiz onların şehit olduğunu minberden söyledi. Şimdi birinci şehit oldu, şimdi sancağı ötekisi aldı, o şehit oldu, sonra ötekisi aldı, o şehit oldu diye. Hatta Caferi Tayyar Efendimiz, Efendim, onun cennette uçuşunu görüyorum diye söylediği için Cafer İbni Ebi Talip lakabı tayyar oldu. Havalarda uçan tayyarı gibi yani. Cennette uçunu görüyorum diye söyledi Efendimiz. Onlar Medine'ye geldikleri zaman, yani savaşmışlar, ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Düşmanla karşılaştıklar zaman düşman ordusu çok kalabalıktı karşılarında. Kendileri çok azdı. Dediler ki komutanlar, biz dediler, bu kadar kalabalık bir düşmanla çarpışamayız, geri çekilelim. Bazıları da dedi ki biz çarpışıp yenmek için buraya gelmedik. Resulullah bizi buraya gönderdi, çarpışın diye gönderdi. Ölürsek ölürüz. Yenmek ve zafer gayemiz değil. Resulullah çarpışın dedi, çarpışmamız lazım dediler. Çarpışmaya girdiler, kahramanca çarpıştılar, çarpıştılar. Yenişme durumu olmadı ama bir zafer de kazanılmadı. Şehit olan şehit oldu. Geriye gelen Medine'ye gelince çok ilginçtir. Medine'nin ahalisi gelenlere iltifat etmedi. Yüzüne bakmadı. Öteki kardeşleriniz öldü de siz niye geri döndünüz yahu diye iltifat etmediler. Yüzüne bakmadılar. Resulullah Efendimiz efendim, onlara iltifat edinceye kadar. Yani onların mantıkları böyleydi. Mantıkları başka türlü çalışıyordu. Bizim gibi çalışmıyordu. Değişik düşünüyorlardı ondan çok kuvvetli iman sahibiydi ve dünyaya metelik vermiyorlardı. Ebu Zerbi Kıfari Hazretlerine efendim 4000 altın verilmiş, bir gecede dağıtmış. O şeyi sevmezdi. Yanında para biriktirmeyi sevmezdi. Halbuki şimdi hepimizin cebinde, kesesinde, kasasında ne kadar para vardır. Yani para biriktirmeyi sevmezdi. Hemen dağıtırdı. Ertesi güne bırakmamış. 4000 altın onlar şey derlerdi, yevmün biraz rızkın cedid. Yeni bir gün, yeni bir rızkı gönderir Allah. Yani öyle evvelden saklamaya lüzum yok. Kadının birisi bir sufi ile evleniyor. Hiçbir şey yok adam. Tam takır evi diye, iyi bir derviş diye, iyi bir zahit diye evleniyor. Evlendikleri zaman bakmış ki dolapta yiyecekler var. E ben de seni zahit sanmıştım, derviş sanmıştım. Sen tevekkülün tam değilmiş senin dolabında yemekler doldu diye kadın memnun olmadığını beyan etti. Yani o devrin insanları böyle. Demek ki dünyaya meyletmiyorlar. Efendim zahid insanlar, ibadete gayretli insanlar, yakın sahibi, kuvvetli iman sahibi insanlar. Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle çarpışan efendim ordunun bir ferdi bir torba mücevher buldu savaş alanında. Götürdü efendim komutana teslim et. Onlar şey yapmazlardı yani, para pul sahibi olmayı, tamam elme, şu kadar mücevher geçirdim, zümrütler, elmaslar, bir torba benim oldu, saklayım böyle düşünmezlerdi. Bu ümmetin evveli, bu kuvvetli imanları ve bu müstehini, gözü tok halleri ahirete rağbet edip de dünyaya aldırmamaları dolayısıyla cehennemden kurtulacak, nicat bulacak, cennete girecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bu iki, iki haslet çok güzel. İki haslettir. İki güzel sıfattır. Yakın, kuvvetli, tereddütsüz iman. Züht, dünyaya aldırmamak. Yani sen böyle yapıyorsun ama işinden atılırsın. Ne yapayım? Allah'ını ben tutuyorum. Cuma namazı kıldı dedi. Allah kılıyorum. Efendim namazlarını kaçırma, dedi. Vaktinde kılıyorum. Allah bu işi vermezse başka yerden verir. Bir kapıyı kaparsa bin kapı açar. Mesela bu şey mesela. Gözü topuk mesela. iman iyi. Böyle olması lazım. Ve yehrik ve ahiru hazil Bu ümmetin sonu da şu iki kötü huydan dolayı helak olacaklar. Bil buhli vel emel. Buhl bakillik demek, cimrilik demek. Eli sıkı, cimri. Hayır yapmıyor. Hasenat yapmıyor. Sadaka vermiyor. Zekat vermiyor. Eli sımsıkı cimri. Cimrilikten dolayı helak olacak. Cimrilikten dolayı zekatını vermeyecek. Cimrilikten dolayı sadakasını vermeyecek. Cimrilikten dolayı hayrını yapmayacak. Cimrilikten dolayı cihada efendim yardımda bulunmayacak. Cimrilikten dolayı ümmet-i Muhammed'e efendim hizmet edecek sahalarda gayret göstermeyecek, helak olacak. Vazifelerini yapmadığı için. Çünkü e, mali sorumlulukları var Müslüman'ın. Evel emel denilen şey de, ummak demek, istikbale ait birtakım umutlarının, hayallerinin olması demek insanın. Emelden dolayı insan niçin helak oluyor? Bu emelin ne olduğunu pek çok kimse anlayamaz. Emel nedir? Yani niye insanın ileriye dönüp planı olmasın mı, düşesi olmasın mı, hayali olmasın mı, hedefi olmasın mı, isteği olmasın mı, yasak mı İslam'da bunlar? Niye bu? Günah mı yani? Ben inşallah çocuğum büyürse onu hafız yetiştireceğim. Efendim, inşallah efendim işte bir müstakil ev sahibi olmak istiyorum. İnşallah Türkiye'de bir dükkan açarım. İnşallah efendim kuluda tavşançalıda efendim şöyle bir geniş arazi alır da iki katlı bir ev yaptırırım filan. E bunlar günah mı? Emel nedir? Emel insanlık. Daha biraz daha yaşayacağını sanması, türlü emel, emelin uzunluğu bu. Ne yapmayı düşünüyorsunuz sen? İşte hocam, emekli oluncaya kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Ondan sonra sakal bırakacağım. Ondan sonra hacca gideceğim. Ondan sonra çoluk çocuğu evlendireceğim. Ondan sonra efendim namazımı kılacağım, orucumu tutacağım, ibadetimi yapacağım. Peki o vakit kadar yaşayacağını biliyor musun? Yani İsveç hükümeti garanti verse sana. Acaba yaşayabilir misin? Yani yaşamak senin elinde mi? Senin isteğinde mi? Ya yarın ölürsen? Ya bir saat sonra ölürsen? Ya o vakte erişemezsen? Şimdi bakın benim çok yakından tanıdığım talebelerim vardı. Öldüler benden önce. Sırayla değil bu iş. Benden daha genç idiler. Talebe olarak okuttum. Allah rahmet eylesin. Şimdi öldüler. Beraber büyüdüğümüz Mahalle arkadaşlarım vardı. Öldüler. Yani benden yaşça, küçük, nice insanlar ölüyor. Bebekler ölüyor. Dedeler duruyor. Bebekler ölüyor. Hastanın başındaki bekçi ölüyor. Bekleyen hasta bakıcı ölüyor. Hasta kalkıyor, daha ne kaç yıl yaşıyor. Yani ölümün kime, ne zaman geleceği belli değil. Ölümü uzakta sanmak türlü emeldir. Ölüm, çay sıtkı, tarancı bile Güzel söylemiş yani, ne dersin, ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın olacak, Efendim, taht misali, o musallaha taşında bir namazlık saltanatın olacak, falan diye, 35 yaş şiiri, Tarancı'nın değil mi, öyle söylüyor. Yani ne dersin, ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın, bir gün olacak diyor yani. O bile biraz daha iyi düşünüyor da, bizim hacı, hacını 60 65 yaşından sonra ya düşünüyor. Daha 35 yaşında şu kadar sene yaşarım diye düşünüyor. İşte bu tuhle emel. Yarına çıkacağını bilmiyorsun. Yar, bu akşam bu akşama ermişsen yarına çıkacağını umma. Yarına çıkacağını ummak tuğlü emeldir. Neden kötüdür tuhlu emel? Emel duygusu niye kötüdür? Niye insan bundan helak olur? İnsan tuğlü emel ile iyilikleri geri atar. İleride tevbekar olacak. İleride şu hayrı yapacağım. İleride namazı kılacağım. Hep iyilikleri geriye atar. Geriye atmaya Arapçada tesvif derler. Tesvif, ileride şöyle yapacağım demektir. Tesvif şeytanın aldatmacasıdır. Şimdi yapma o işi, ileride yap. Şimdi yapma, şeytanın bir aldatmacasıdır. Şeytanın bir işi acele ettirmektir. El acele tümine şeytan. Bir işi de, efendim, Tehir ettirmektir. Hayırlı bir işi, özene bezeneği yapılmasın diye aceleye getirtir, namazı acele kıldırtır mesela. Namazın bir şeye benzemez. Acele yaptırdı. El acele tümüneş şeytan. Acele şeytandandır ama bazı yerlerde acele etmek lazım diyor Peygamber Efendimiz. Mesela cenaze vefat ettiği zaman kaldırmakta acele etmek lazım. Efendim insanın kız çocuğu varsa evlendirmekte çabuk davranması lazım. Çünkü büyür de flört filan bir şey yaparsa, kötülük yaparsa anaya babaya yazılır diyeceğiz Çabuk evlendirmesi gerekiyor. İşte bir de borcunu çabuk ödemesi, tevbeyi çabuk yapması bilen lazım. E, Hakistar'da tavsiye edilen. Başka şeylerde de lazım. Yani dengeli, ölçülü. Almanların bir sözü vardır, bilmiyorum İsveç'te buna benzer söz var mı? Aile, ile, İhtiyatlı bir acele. Yani şöyle enikonu. Burada da Mustafa şey diyordu. Arabayı kullanırken filan gerilimsiz araba kullanmak, yani kendisini sıkmamak, streslemiyorum, yabancı kelime kullanmak yasak bana, kendi kendime yasak ettim, kullanımına ceza yazıyorum, gerilim, ruhi gerilim, ruhi gerilim olmayacak, rahat kullanacak arabayı, önündekine buyur diyecek, sen geç diyecek, kibarlık yapacak, buyur diyecek, o da hay Allah razı olsun, ya, sakallı bir adam bana yol ver diyecek, sakallılara şey, derece verecek, Gözünde sakallılar büyüyecek. Allah Allah! Yardım ediyor filan. Diyecek. Kadının birisi bana böyle yamuk yamuk bakıyordu. Elinde bir sürü yükler var. Yardım edeyim dedim. Yamuklu düzeldi. <gülüyor> yardım ettim şeyi. Yükünü taşıyınca yamukluk yükündenmiş meğerse düzeldi. Yani şey yapmak lazım. Efendim İleride çok yaşayacağım diye umarken insan gafle, gaflete düşer, gafilce yakalanır, hazırlıksız ölür. Borcunu ödeyememiş olur, alacağını alamamış olur, işini yapamamış olur, tevbesini edememiş olur, ibadetini geride bırakmış olur, namazını kılmamış olur, orucunu tutmamış olur, haccını yapmamış olur. Bunlar hep hangi duygudan kaynaklanıyor? Yaşarım canım, yaparım ileride duygusundan. İşte bu korkunç bir duygudur. İnsanları iyilik yapmaktan alıkoyan bir duygudur. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helekel müsevvifun. Hayırlı işlerini geriye tehir eden insanlar müsevvif, tesvif yapanlar yani helak oldular. Öyle bir şey yok. Hayırlı iş hemen yapılır. Çar çabuk yapılır. Onun için tuile emel de kötü bir huydur. Akşama çıktın mı sabaha çıkmayı düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın? TV edeceksin, abdestini alacaksın, akşam namazı kılacaksın. Deme lazım, belki bu gece ölürüm diyeceksin vasiyetin yastığının altında yazılı olacak. İnsanın efendim vasiyeti yastığının altında yazılı olmazsa suçmuş o, günahmış. Vasiyeti yazılı olacak. Şu kimseye şu kadar alacağım var, efendim onu alın, Kur'an kursuna verin. Filancıya şu kadar borcum var, şuradan parayla onu ödeyin filan. Evlatlarım, aman benden sonra namazınızı bırakmayın, bak, hakkımı helal etmem, efendim, bilmem, takva ehli olun, çocuklarına, hanımına vasiyetini yapacağım yastığının altında olacak, ölüme hazırlıklı olacak. Yani Müslümanın öyle olması lazım. Tuğle-i Emel bunu engelliyor. Onun için bu ümmetin son kısmı evvelkiler kuvvetli imandan ve zühtü takva sahibi olmalarından cennete girdikleri gibi, sondakilerden maalesef cimriliklerinden ve bir de tuğle-i Emel sahibi olduklardan. Yaparım canım, ileride dur bakalım daha gencim filan diye İşi tehir ettiklerinden dolayı helak olacaklar buyuruyor. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Cömert olmamız lazım, cimri olmamamız lazım. Bir. İkincisi de tuğul emel sahibi olmamamız lazım. Her an ölebilirim diye ölüme hazırlıklı olmamız. Ölürsek arkada bir hesap, bir borç bırakmadan her şeyi temiz yapmamız lazım. Bir güzel şahsı anlattılar. Bu İslam Tarihi kitabını yazar Asım Köksal tanıyormuş galiba. O anlattı. Memurmuş bu adam, İstanbul defterdarlığında memurmuş, masasındaki bütün dosyaları, bütün işleri bitirmeyince evine gitmezmiş. Mesai 5'te bitiyor, Bitme, gitmezmiş, 6'da gitmezmiş, 7'de gitmezmiş, 9, 10, 11, neyse. Dosyalar bitince gidermiş, masası tertemiz, hiç yarına bırakılmış bir işi yok. O gece ölürse yeni gelen adam masaya oturduğu zaman geride halledilmemiş hiçbir iş yok. Böyle yaparmış. Erken gelirmiş. Vazifesini yaparmış. Yani bu hizmeti şey olarak bilinmiş, Allah'a itaatin bir parçası olarak bilmiş Ondan yaparmış. Bizim de yaptığımız işleri böyle yapmamız lazım. Muhterem kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif. Nahlul <gülüyor> ahirun efendim bilmez takva ehli olun, çocuklarına, hanımına öziyetini yapacak, yastığının altında olacak, ölüme hazırlıklı olacak. Yani Müslüman'ın böyle olması lazım. Tuğle Emel bunu engelliyor. Onun için bu ümmetin son kısmı evvelkiler kuvvetli imandan ve zühtü takva sahibi olmalarından cennete girdikleri gibi sondakiler de maalesef cimriliklerinden ve bir de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 Nahnul Akhirun ve Evvelun Yümlüküyeme ve inn al Muxeerine humu esvelun al Akallun Yümlüküyeme illa men kale ha ve ha ve ma ahib anli misle uhu din fi ve celle. İbn Mesud radıyallahu anh, adam, bu üçüncü hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz buyuruyor ki Nahnul Akhirun biz Ümmetlerin en sonuncularıyız. Yani ahir zaman ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberi, peygamberimiz, ümmetimiz de ahir zaman ümmet. Kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Ümmet, bizim ümmet. Biz en sonuncuyuz. Fakat vel evvelune yevel kıyama. Kıyamet gününde en önceyiz. İlk önce öncelik bize verilecek. Biz efendim muamele göreceğiz. Biz iltifata mazhar olacağız. Ve innel müksirine humül esfelune l'akallune yevmel kıyama. Malı çok olanlar, hiç şüphe yok malı çok olanlar, kıyamet gününde aşağıda olan ve hayırı az olanlar olacaklar. Esfel, daha aşağıda olan, efendim, ekal, daha az olan. Yani dünyada malı çok ama, müksir ama, ahirette mertebe bakımından aşağıda olacaklar ve e, derece itibariyle az olacaklar. İlla men kâle hâkezâ ve hâkezâ. Ancak, Efendim, şu malımı şuna verim, bu malımı buna verim diye hayırı yapan parasıyla sevap kazanacak işler yapanlar müstesna. Ben ve ma'uhibu enneliyimizle uhidin zehben. Şu karşıdaki Uhud Dağı kadar altınım olsa, efendim, onu tutmak istemem. Ünfi kuhu fi sebilillahi azze ve celle onu o kadar altınım olsaydı Allah yolunda dağıtırdım <gülüyor> fil sevgili illah sarf ederdim yanımda tutmazdım. Hakikaten Peygamber Efendimiz ganimet vesaire geldiği zaman ordu geliyor ganimet getiriyor böyle ortaya bir örtü yayardı yığılırdı böyle şeyler efendim ganimetler avuç avuç dağı, dağıtırdı bitirirdi. Gündüz geleni ertesi güne bırakmazdı gece geleni ertesi geceye bırakmazdı. Böyle sarf ederdi. Biriktirmeyi sevmezdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği tavsiye ediyor bu hadis-i şerifte. Bir de efendim cömertlik yapmayanların ahirette ceza çekeceklerini mallarıyla gerekli vazifeleri yapmayanların efendim kötü durumda olacaklarını bildiriyor. Şimdi biliyorsunuz Çevremizdeki işlere bakacak olursak, bu işlerin çoğu, parayla olur. Hemen yakın çevremize bakalım. Efendim, şurada bir daire tutulmuş, biz toplanmışız, namaz kıldık, işte hadis okuyoruz. E bu, bu dairenin bir kirası vardır. E mesela buraya iki tane güzel mavi halı serilmiş, bayağı boylu posu güzel. Bu olmasaydı daha basit bir şeyle örtülü olacaktı. E güzel, birisi hayır yapmış, bunu vermiş. Evet, ışıklar yanıyor, bilmem elektrikler gelmiş. İşte bazı arkadaşlar kameralarını getirmişler, bunlar bant alıyorlar, dağıtacaklar, başkalarını dinleyecekler. Yani bunların her birisi bir parayla oluyor. Demek ki e, şey e, İslam'da bu gibi hayırları yapmak için Müslümanların mali bir takım fedakarlıktan bulunmaları gerekiyor. E, Ebu Bekir Sıdık Rəşılallah Efendimizin Müslüman olduğu zaman, çok büyük miktarda parası vardı. Fakat hepsini Allah yolunda sarf etti. Yani on binlerce altını vardı. 40 bin miydi, 60 bin miydi, 80 bin miydi, unuttum. Onları Allah yolunda sarf etti. Ee, Osman-ı Efendimiz, çok büyük paralar sarf etti. Ordu teçhiz etti. Efendim, daha başka böyle mübarek şeyler var, zenginler var. Allah yolunda mallarını, paralarını sarf edip sevapları kazandılar. Camiler yaptırdılar daha sonraki insanlar. Köyünün çeşmesinde suyunu getirdiler. Mesela Arafat'ta gidenler görürler. Ta bilmem Tayif'in nerelerinden kanallar kazılmıştır. Arafat'ta böyle teraziyle ölçülü Mine'ye kadar Arafat, Müzellife Mine'ye kadar su getirmiştir. Harun Reşid'in zevcesi Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım suyu denir. Yani o zamanlarda o kadar suyu oralara getirmiş mesela. Hacılar rahat etsin. Hacıların duası alayım filan diye. Onun için herkes tabii gücünün yettiğince çevresindeki dulları kollamalı. Yetimler varsa onları alıp büyütmeli, evlendirmeli. Efendim çeşitli hayırlı işlere koşturmalı. <gülüyor> Dördüncü Hadisi şerife geçiyoruz. Herhalde hepsini tamamlayamayacağız. Ee, Nahlül cenneti güzu uha zehabun ahmer ve kermuha zümürrüt aktar ve safuha e, muhallel ve semeruha emsalül kılal ve elyenü zebet de selehü <gülüyor> İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Deylemi rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nahrul cenne cennetin ağaçları, hurmaları diyelim. Efendim nah hurma ağacına derler. Efendim cennetin hurmaları cüzü oha zehebün ahmer. Kırmızı altındır. Cennetin efendim hurmalarının dalları Kırmızı altındır ve kermuha efendim e, kerm üzüm demek aslında efendim e, yani cennetin ağaçlarının üzüm gibi olan meyveleri efendim ve yahut hurmanın dalları altın gibidir asmalarının üzümleri de diyelim bir de ayrıca asma olur. Nitekim ben Medine-i Medine, Münevvere'nin hurmalıklarında gezerken hoşuma gitti gördüm. Hurmalar uzun yüksek, böyle boyda ağaçlar. Altlarına da hurmaların altını bağ yapmışlar. Bir tabaka da bağlı. Hurmaların altı gölgelik. Medine'nin üzümü de çok güzel olur. Çok ince kabuklu böyle sanki kabuğu yokmuş gibi ağzına aldığın zaman kurabiye gibi ağzında insanın erir. Çekildeği azdır. Çok güzeldir. Belki işte hurmanın dalları kırmızı altında Asmanın üzümleri de efendim yeşil zümrüttendir. Efendim e, saafları da efendim kurmanın e, dalı demekmiş, dalları manasla ve yapraklarına denil, deniliyormuş ayrıca. Efendim yaprakları da e, ipektendir. Ee, ve meyvaları da Efendim kabak büyüklüğündedir kocamandır yani Efendim ve el yenimine e, zebet e, kaybaktan kaymaktan daha yumuşaktır Efendim Ne ucum çekirdeği de yoktur yani cennetin bir köşesinin manzarasını bazı vasıflarını dinlemiş olduk şimdi bu hadis-i şeriften. Cennetin e, hurmalarının dalları altında. Efendim üzümleri zümrütten. Efendim e, yaprakları ipekten. Meyvaları koskocaman kabak gibi. Fakat e, şey Efendim meyveleri kaymaktan daha yumuşaktır ve çekirdekleri yoktur. Yani tabi bunlar birer tariftir. Peygamber Efendimiz daha böyle güzel olarak diyor ki bu tabirlerde Peygamber Efendimiz'de, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği kimsenin hayaline gelmeyecek nimetler. Daha başka böyle geniş hadis-i şerifler var, uzun boylu anlatıyor. Cennetin elbiseleri ne kadar güzel olacak, Cennette insanlar nasıl havada uçacaklar? Nasıl istedikleri gelecek? Nasıl tuğba dalları efendim kendi odasına kadar sarkacak? Nasıl meyvaları uzandığı zaman dallar kendisine gelecek? Kopardığı zaman yerine yenisi bitecek. Yani cennetle ilgili hadis-i insan topladığı zaman çok cennet ırmakları akıyor, gölgelikler vesaireler akıllara hayallere gelmeyecek şeyler. Allah Teala Hazretleri yerinde mahalli aynen görmeyi nasip etsin. Yani anlatmakla bitecek şeyler değil. 5. hadis-i şerife okuyacağım efendim. E, keseceğim çünkü tamamlayamayacağız aşağı kadar. Neze'a raculün lem ya amel hayran kattı husne şevketin ani tariki. İmma kane fi şe şeceretin fe kata'ahu fe elkahu ve imma kane mevduan ebatehu feşekker Allahu biha fe'edkhala Allahu cennet. Bu Ebu Davud'dan ve İbn Hibban'dan rivayet edilmiş Ebu Hüreyre rivayesi radıyallahu anh. Bu müjdeli bir hadis şeriftir. Onunla e, şey yapmış oluyoruz. Tabii cenneti anlatan şey teşviklendiriyor da altında da böyle müjdeli bir hadis-i şerif gelince efendim ümidimizi arttırıyor bu beşinci hadis-i şerif. Neza rağulün bir adam çekti efendim, lemy Amel hayran kattı. Daha önce hiçbir hayır işlememiş olan bir adam çekti neyi? Gusne şevketin Ani tarik, dikenli dalı, diken dalını yoldan çekti. Yani diken dalını yoldan çeken bir adam. İm makan fiçe cehretin. Ya bu dal. Diken ağacı böyle uzanmış yola. Gelen geçene değiyor. Ya oradan kopardı onu efendim. Fekata ahufa fe elkahu. Kırdı oradan bu insanlara geçer takılır diye dikenli ağaç diye. Kırdı oradan attı. Böylece geçenleri dikenden kurtardı. Ya da mevdu an imma kana mevduan, mevduan feematahu. Yere konmuş, yere düşmüş yani kırılmış yerde. Şimdi bu birisinin ayağına dolaşır diye oradan aldı ya uzanmış dalı kırdı insanlara dikenleri batmasın diye, ya yere düşmüş dalı aldı attı. Ama başka hiçbir hayır yapmamış bu adam hayatında. Efendim e, attığı, Teşekker Allahu biha. Allah onun bu şeyini beğendi, mükafatlandırdı. F'e edhelul Allah onu efendim cennetine soktu. Şimdi bu tek bir şahıs olabilir. Yani. Bu durum başına gelmiş bir şahısı anlatıyor olabilir Peygamber Efendimiz. Adamın birisi vardı. Yolda gidiyordu. Öyle pek hayır işlemiş bir insan değildi. Eve bir taşı, bir şey dikenli bir dalı efendim kenara attı diye. Ya bu dal efendim böyle ağaçtan sarkmıştı, kırdı kenara attı ya da yere düşmüştü, ayağa takınmasın diye kenara attı. Allah bunun bu yaptığı iyiliği razı geldi. Hoşunu oldu, beğendi ve onu cennetten soktu diye bir kişinin macerasını anlatmış olabilir ya da böyle yapan bir insanı bile Allah dilerse cennetine sokar diye bir misal olsun diye söylemiş olabilir. Evet, buna şaşırmamak, hayret etmemek lazım. allah Teala Hazretleri eğer bir insanın bir hayrını kabul ederse bile onu cennete sokabilir. Efendim, onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor, buyuruyor ki hiçbir iyiliği küçümsemeyin. O küçük bir, az bir iyiliktir demeyin. Yapmaya çalışın. Belki Allah ondan sizi affedecek. Bilmiyorsunuz ki, kenardaki, ortadaki bir taşı kenara koyuyorsunuz, bir dalı kenara koyuyorsunuz. Belki ondan affedecek. Belki başka bir şeyden. Yani hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Sakın ha küçümsemeyin diyor hatta. Tembihi kuvvetli yapıyor. Onun için elimizden geldiğince her türlü hayırları yapmaya gayret etmeliyiz. Tabi bu bir müjde, öyle tatlı tatlı bitirmek de olabilirdi ama hadis-i şerifi, bazen de Allah bir günahtan dolayı insanı cehennem adı. Günahtan da kaçınmaya çok dikkat edilsin diye bunu söylemek ihtiyacını duydum. Misali var. Kadının birisi bir kediyi öldürdü diye cehenneme atıldı diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ne yapmış? Kediyi hapsetmiş. Ya yemeği yedi diye, ya kendisini tırmaladı diye, ya ortalığı pisledi diye. Yani bazen kızar böyle kediye, evse, evin hanıma. Kediyi hapsetmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz vermedi ki kendisi avlansın, karnını doyursun. Çünkü kedi dışarı çıktı mı gecelin bir şeyler avlar, karnını doyurur. Yani isterse adam bir şey vermesin. Evin sahibi bir şey vermese bile o bahçede bir şeyler bulur. Çekirdeği bulur, sinek bulur, böcek bulur. Karnın nasibi neyse yani süpermarket, bakkal vesaire, kasap filan olmasa bile o karnını doyuruyor. Salı vermedi ki kendi karnını doyursun. Kapattığı zaman gıda vermedi ki hiç olmazsa madem salı vermedi, orada ölmesin. Kapatmış, salı vermemiş, yemek de vermemiş. Öldürmüş yani. Hayvan orada bağıra bağıra ölmüş açlıkta. Onun bu merhametsizliğinden dolayı Allah onu cehenneme soktu diyor. Demek ki yani kedinin ne kıymeti var? Yani şimdi gazeteler şöyle bir haber yazsa yani adamın birisi bir kediyi ezdi diye efendim ilama mahkum oldu Bilersiniz ya yani hadi canım öyle şey olur mu? Kedinin ne kıymeti var ki yani bundan dolayı bir adam ilama mahkum olsun. Ama bak bir kediden dolayı cehennemlik oldu bir insan. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Neden cehennemlik oldu? Merhametsiz olduğu için, o merhametsizliği Allah cezalandırdığı için. Demek ki Allah bir küçük iyilikten bir insanı, yani dikenli bir dalı yoldan kenara koydu diye cennete sokabildiği gibi bir küçük gibi görünen kötülükten dolayı da cehenneme atabilir. O halde bizim iki şeye dikkat etmemiz lazım herhangi bir iyiliği küçümsemeyelim. Bir büyüklü küçüklü her iyiliği yapmaya çalışalım. Herhangi bir günahı da küçümsemeyelim. Her türlü büyük küçük günahtan kaçınmaya çalışalım. allah Allahu Teala Hazretleri bizi günahlardan korusun. Azabına giriftar olmaktan, cehenneme düşmekten korusun. Cennetine girenlerden eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Şu efendim böyle Altın dallı hurma ağaçlarının, zümrürt efendim e, meyveleri, efendim ipek gibi dalları, efendim koca kabak gibi efendim böyle e, meyveleri, kaymaktan yumuşacık, daha tatlı, çekirdekli meyveleri yemeyi nasip etsin. Bu akşam anlattı, ağzımız sulandı, yutkunuyoruz. İnşallah orada hep beraber yedik. Allah dilerse olur. Allah bizi yolundan ayırmasın, Amin. hayırları işletsin, günahlardan uzak eylesin, yakın sahibi, kuvvetli, tereddütsüz, sağlam iman sahibi kul eylesin, Amin. Efendim, züht sahibi eylesin, Amin. cimri etmesin. Amin. Başka ne etmesin? Cimri Amin. etmesin. Cümret etsin. Cimalt etsin. Cimalt etsin. Cimalt etsin. Neydi emel. kötü emel, öteki... Tule Tule emel sahibi etmesin? Daha ben çok yaşarım da, hacca giderim de, o zaman tevbe ederim de, öyle şey yok yarın ölecekmiş gibi, bugün ölecekmiş gibi ahirete hazırlanacaksın. El-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, hamdem kefiren, tayyiben, mübariken fi, eledi'ye farkes samâvati vel ard derece alâz zulmâti vel nur, hümmellezîne keferû fi Rabbihim ya'dilûn. Eşhedü en lâ ilâne illa zâhu vaktarû lâ şerîfele, اشهد ان محمدا اضهر ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد ايها الناس اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين تقوا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اؤذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الذي يد يملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ودن الوازع والخور وقال تعالى في حياه الاخره والاخره خير الله عليه قال النبي يونس محمد بن مصطفى في حديث من احاديثه تفروا من هموم الدنيا ما استطعتم فانه ما كانت الدنيا اكبر همي فاشب الله على آله ضيئته فهم جاءت فكروا دينه عليه ما كانت الاخره اكبر همي كما الله تعالى نبى امره الله في <Sessizlik> Aziz ve ma akber aabd bi kalbihi illa Allah taala illa arjalan Allahu kurlar minnati sade ilayhi bilhudul ve karn Allah taala bikiul khayrin ilki esag salakar sorullah imakal etmakal. Aziz Ömürlerim kardeşlerim, taala Hazretlerinin işine çok hayırlar koyduğu mübarek ayların birisi olan Muharrem ayı içindeyiz. Muharrem ayı haram aylardandır. Şevval zilkade Zilhicce, bu üçü bir aradadır. E, şey, Muharrem haram aylardandır, bir de Recep e, haram aylardandır. Senenin Hicri senenin ilk ayıdır. Bu ayda yapılan hayıpları Allah büyük mükafatlarla mükafatlandırıyor. Bu ayda tutulan oruçları da bir gün oruç yemine 30 gün sevabı veriyor. Onun için e, tevbeye gayret edin. Peygamber Sallallahu Vesselam, Efendimiz Muharrem ayı Allah'ın mübarek aylarındandır. Peygamberlerden bir peygamberi Allah tevbesine masal etmiştir. Tevbesine onu tasar etmiştir teveccüh buyurmuştur. Başka kullarında tevbesini kabul edebilir. Onun için Cenab-ı Mevla'ya tevbe edin buyuruyor. Onun için bu yeni yılda, yeni bir başlangıç, hayatınızda yeni bir sayfa, bu yeni sayfada eski günahlarınıza tevbe edip Cenab-ı Mevla'nın yoluna dönüp Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya çalışın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri hayatı, ölümü, bu dünyayı imtihan olarak yarattığını hangimiz daha güzel işler yapacağız? Hangimiz daha sevaplı işler yapacağız? Hangimiz Allah'ın rızasını kazanacak hayratu hasenat yapacağız diye imtihar etmek için bizi bu dünyaya gönderdiğini beyan ediyor. Allah-u Teala Hazretleri bir başka ayet-i kelimesinde de ve <gülüyor> va halaqtu'l cinna ve'l insa illa liya'budun el insanlar ve görünmez mahlukları olan cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ma uridu minhum rizqen ma uridu en yud'un ul onlardan çalışma rızık efendim istemiyorum bana ziyafet çekmelerini istemiyorum efendim inna'llaha huve'r razakul kulle v'inmete kullara rızıkları veren benim allah Teala Hazretleri razzak-ı alemdir. Her mahluka rızkını heleri kadar ihsan ediyor. Binaenaleyh bana kulluk etmeye gayret edin buyuruyor. Tabi Allah'tan bir zat şöyle güzel bir söz söylemiş. Atâullâh-ı İskenderâmî'nin El-Dikemül Atâiyyesinde vardır. Efendim, اِشْتِحَاجُكَ فِي مَا دُومِلَدَكْ وَتَقْصِرِي لُكَ ammen تُلِكُ وَتُلِبَمِكْ buyurmuş, manası şu sana Allah rızkı garantilemiş. Kulum korkma ben sana yarattım ömrün boyunca rızkını vereceğim. Fena harama sanma, korkma, endişe etme, vermeyeceğim sanma ben sana rızkı garantiledim dediği halde. Allah'ın garanti ettiği rızıkı kazanacağım diye bütün vakitlerini oraya harcaydı. Kulum bana ibadet et diye emrettiği halde ibadetleri ihmal etmek, yani garanti edilen şeyin peşinde koşup, zaten gelecek olan şeyin peşinde koşup, asıl istenen vazifeleri yapmamak, basiretin kör olduğuna, kapalı olduğuna alamettir buyuruyor. Şimdi biz hepimiz Allah'ın mahlukatı olduğumuza efendim, rızkımızı bize Allah veriyor. Evet biz çalışıyoruz. Çalışmayı Allah emretmiş efendim. Elinin emeğiyle çalışıp, yiyip, içip efendim ee, yaşamamız lazım. Bunu Peygamber Efendimiz de bize böylece tavsiye edilmiş. Ama dünya üzerinde bizden başka hiç böyle efendim dükkan açamayan, çalışma yapamayan mahluklar da var. Allah onların rızıklarını da gönderiyor. Bodrum'da örümcek şey yapıyor. Al kuruyor. Onun rızkı da kanatlı fır fır fır pır uçup ağına takılıyor, rızkı gene geliyor. Yani Allah rızkı veriyor. Asıl bizim yapmamız gereken Allah'a ibadet etmektir. Yalnız burada bir ince nokta var. Dini iyi bilenlerin bildiği mühim bir nokta var. İbadet sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek değildir. Sakın öyle anlaşılması. İbadet, hayatı bakın üstüne bastıra bastıra birkaç defa söyleyeceğim. İbadet, hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmektir. Allah'ın rızasına uygun zamanda uyursa bile ibadet olur. Yemek yemesi bile ibadet olur. Düğün yapıp evlenirse bile ibadet olur. Allah'ın rızasına, emrine uygun olduğu her şey ibadettir. Allah'ın rızasına aykırı olduğu her şey haramdır, günahtır. Onun için ibadet neymiş? Hayatımızı Hayatımızdaki bütün işlerimizi Allah'ın rızasına uygun bir tarzda geçirmeye çalışmakmış. O halde ne yapacağız? Allah ne emrettiyse yapacağız. Neyi yasaklamışsa kaçınacağız. Her şeyden helali gözleyeceğiz, haramdan sakınacağız. Hırsak kapılıp da harama saklamayacağız. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde uygun تَفَرْرَقُوا مِنْ هُمْهُمْ اِتْ دُنْيَا مَسْتَاتِ Gücünüz yettiğince şu dünya telaşlarından, streslerinden, yeni kelimeyle, bunalımlardan, telaşlardan, kendinizi kurtarın ya. ne oluyorsunuz? Çok telaşlarmayın, kurtarın kendinizi. Çünkü, فَاِنَّهُ مَنْكَانَهِدِ دُنْيَا اَكْرَهَمْ مِهِ Çünkü böyle yaparsa bir insan, dünyaya dalarsa, hırsa kapılırsa, telaşe düşerse, âliyeti unutursa, Allah'ın işlerini darvadan dağıtır. Dağılmış sürüsünün kuzularına darbe de da beter uzaklaştırmış. Toplayamaz. Darvadan olur gider. Ve C aleyhisselatü aleyhi fakirlik gözün önünden gitmez. Eyvah fakir olacağım, eyvah fakir olacağım. Gece gündüz ölüp, Uyku uyuyamaz, şey yapamaz. Yani bir ruh sıkıntısı bastırıyor. Neye kâr edilir fakirlik ökürlenmeye? Kimin de tasası düşüncesi ayrıyet olursa? ''Aman ben Allah'ın rızasını kazanayım, aman ben Allah'ın rızasına yıkırı iş yapmayayım, aman cenneti evden kaçırmayayım, aman bir hata edip de cehenneme düşmeyeyim.'' diye düşüncesi bu olursa ki bu doğru düşüncedir. Cevâ allâhu teâlâ vehuh emrâhu Allah'ın işlerini rast getirir. Kazancın da çoğaltır. İşlerini rast getirir. Ehemdeh ve ce'ele benâhu fi kalbihi kalbine bir huzur verir, bir kınayi kalp gelir, Efendim, kalbi zengin, gönlü zengin, rahat bir insan olur, huzurlu bir insan olur. Efendim, sonra bir şey daha, telaş edenin eline telaşı çok yaptı diye çok kazanç geçmez, ne yazılmışsa o gelir. Ahireti düşünen insanın da eline dünyalık peşinden köz köz ister istemez gelir. Allah nasip ettiği için gelir. Hiç ummadığı yerden gelir. Ummadığı yerden Allah rızıklandırır. Birisinin e, efendim, pabriş, e, şeyi, arsası istinneye uğrar mahvolur, Öse, ötekisinin arsasının yanından yol geçer kıymetlenir. Bu Allah'ın nasibidir. Misali var bunun. Adapazarda tanıdığımız kimse var, Allah rızası için hayır selam çok yapan bir kimse, e, işleri nasıl gidiyor. Onun çok hayır yaptığını kınayıp, yok yok ya bu kadar parayı hayra sarf etme fakir düşecekten diyen insanın da şehrin ortasındaki en kıymetli büyük arsasını belediyeye ismimle vermiş, orada da cas kalmış. Yani milyarlar kazanacakken paranın hepsi gitmiş. Demek ki ahiretini düşünen, Allah'ın rızasını düşünen insanın Allah işini daha çok rast getiriyor. Rızkı da gene geliyor. Ama telaş edeni, rızkı telaş ettim diye artmıyor. İyi işlediği günahlarla ihmal ettiği ibadetlerin vebaleriyle kalıyor. Karı Başka bir kârı olmuyor. Onun için gücümüzün yettiği kadar her işte Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Resulullah'ın sünneti seniyesine uygun hareket edelim. Efendim, vema akvela avdun bir kalbi ile Allah'e hala illerce alim mukulü berminin ede Kim kalbini, gönlünü Allah'a döndürür, Allah'ı seversen, Allah da müminlerin kalbini ona döndürür. Müminler onu severler, müminler ona hürmet ederler, <gülüyor> müminler ona evveli sevgi ve şefkat gösterirler. Allah'a dönemi Allah insanlara sevdirir. Ve kaderin taala bütün hayrını ile di esa ve Allah'ın taala hazretleri ona her türlü hayırları yapmakta son derece süratli mütevler ikram eder kerem eder. Onun için aziz ve kardeşlerim Her işinizde işe başlamadan önce Allah'ın rızasını düşünün. Sabahleyin, Allah'ın rızasını düşünün. Evinizden çıkmadan önce bugün Allah'ın rızasına uygun, ne yapabilirim diye düşünün. Akşam geldiğiniz zaman, gece yatmadan önce bu gece Allah rızası, bugün Allah'ın rızasına uygun, ne gibi işler yaptın diye kendinizi hesaba çekin. Kârınızı, zararınızı hesap edin. Böyle yaparsanız, ömrünüz Bereketli geçer, imtihanı kazanırsınız, ahirette Cenab-ı Mevla'nın rahmetine erer, cennetine girer, cevabını görür, Habibine komşu olursunuz. Yanlış hareket ederseniz, hayatta yanlış tutturduğunuz yoldan başınıza çok dertler gelir, cehenneme düşersiniz, azat çekersiniz, pişman olursunuz. Keşke dersiniz, ah dersiniz, ah dersiniz ama iş işe geçtiği için hayal olmaz. E kuyrukları arda, esap kırıllar azim ve etbuyle eseluba haliyle kümüktelik. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Büllat ve, ve selam Allah sizi, Al-Awalin ve Al-Akhirin, Al-İşrâtü'l-Bursalin, Al-İmamü'l-Mültakin, Al-Şefi'ül-Mülnidin, Muhammed Al-Musâkar, Mahmud Al-Jamîn, İnna Allah ve melaiketehu yusallunun al ya iyyu haddin sallu aleyhi esmûl müteslima sallâk Allâhedîn. Ef'îkal Allâhum ve sadey. Allahum ve sade ve sallûm ala sîn ya ve ala ve Ömer Faruk ve Ensar'ın eee Ashere'deki bir ferçeren Ali Bey el-Mustafa ve, e, ve e, Ensar'ın Muhacirin ramen tebi ahu ve tebi ahu bi tisani idaylerinde Revan'ın latala aneyi eşvaiin. Allahumme rahme ummet Muhammeder rahmeten amme. Allahumme inna neşerka'l asra ve alafet ve'l mu'afat imeten bi dinu ve dinar ve alafra. Fe senanü sinna ve zikra bi sabihin. <Sessizlik> Allahumme rahhamna bi ta'til ma'asi ila damma al-qaitina Allahumme surrun al-islam wa al-muslimin Allahumme izzil lisanana wa rushunin Allahumme qahir a'da' al-din Allahumme inna maji'tuka bi nuhurinna ana'udu bi min shururihim Allahumme ishkilu al-zalimin bi al-zalimin qahir dain bayn imsalimin wa zalimin Allahumme Kursukna minel halâlin tayyib, vakti hâcaetina küllehâ, ve ağdina ve eyyidna bil nusretike ve kavlina bi imdâlik, ve ahsin âkıbetena bil umuri ve fıknâ liman fahibu ve min kavlin fiilin, amelin ve niyetinlerle da'inne ke'ler kül bir şeyin